diyor ki, ben niçin Peygamber gönderdim? Ben niçin Kur'an gönderdim? O dinli, o seriatini, o Muhammed dinli, bütün dinlerini söyle, o Dostların içine girmesen cennette yerin yok, düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi olur. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتديا لولا نهدان الله وما توفيق يعتصام إلا بالله قد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع جنوبنا محمد الله سبحانه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 Buyuruyor ki: <gülüyor> Men ka'ade mak'aden lem yezkurillah azza ve celle fihi kan alayhi minallah tire. Kim bir yerde oturur da o makamdan Allahu Teala Hazretlerini zikretmeden kalkarsa mutlaka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 Bunların çoğunda çoğumuz gafil oturup kalkmışızdır. Zikirsiz. Ama öyle bunun hesabını soracağım. Ve men yursud ya ams di'an ve celle fihi kana Bir yere yatsan herhangi bir yerde yattığımız gündüz veya gece oradan da zikretmeden kalkarsan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 bir yerde toplansalar en azından iki kişi bir cemaattir. Oradan bana salatü selam okumadan kalksalar evet mutlaka bir eşekleşirin başından kalkmış gibi kalkarlar. Yani o meclis demek eşekleşi gibi murdar, kokuşmuş bir meclistir. Neden? Bana salatü selam getirilmediğinde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 çünkü tıkalı burun hakikati görmüyor sarhoş herifin biri içmiş içmiş kafayı bulmuş ondan sonra gitmiş bir eşekleşi mezbelede yani çöplükte bir eşekleşi varmış gebermiş hayvan leşi sarhoş işte kafası çalışmaz ki arka başında değil gitmiş o eşekleşinden efendim sarılmış yatıyor zannediyor onu dünyada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 bu millet onların başına mest olur. Bilmez ki o meclisler eşekleşinden beter kokar. Ya burnunun, kalbinin burnu tıkalı olduğundan hakikate duymuyor demek yani. Bir de görüşeği oranın hakikati ateş cehennem firar eder. Onun için meclislerimiz zikir meclisi olsun, tevhid meclisi olsun, salavat-ı şerife meclisi olsun. He?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 Allah hiçbir şerifi böyle bir ismi şeriftir ki hangi bir ismin bir harfini eksiltsen ne olur? o isim eksik olur Ahmet Ahmet diyelim dört harfidir bir harfini at bakalım E'ye atsan hamd kalır H'ye atsan emd kalır tutmaz bir şey yani isim değişir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 Lehum evsemavaat ma'a firl. Lehu o da onun içindedir. İkinci atsanız hu kalır. Birinci levhatanız hemzi atmasanız ilah kalır. Her tarafı Mevla'nın ismi yani ha. Celle şaniü celle Hu o Allah'ın sondaki o öz ismi şedir. Ondan yaşıyor. Ne korkutuyorlar sizi? Tarikatçı olmayın, şeriatçı olmayın. Ya. Ama bizde tarikata davet yok. Tarikat gizli bir iştir. Her babu bilir. Gönül isteme meselesidir. Bu tarikat değildir fakat tarikatçıların yoludur. Yani sünnetidir meşayihin. Hazreti Halid Ezul Cenahain Şam Şerif'te yatan o büyük zat Nakşibet tarikatimizin Halidi kolunun reisi, binlerce evliyanın serdarıdır. 10 bahrinde eserinde görmüşüz ve diğer meşayiftan da naklediliyor bu فَعَلَمَنَّهُ ذِكْرِ ki bunu da her beş vakit namazdan sonra yapıyoruz ancak iki vakit sesli yapıyoruz sabahlan yatsıları üç vakit gizli yapıyoruz öğlen ikinde akşamları Nakşi tarikatinde zikri bit bit'attir yani yasak açık zikir yok Nakşi'de gizli zikir var Kadiri tarikatinde Zikri cehri var. Yani açık zikir var. O tarikat de haktır. Kadiri tarikati haktır. Onlara dil uzatmayız. Bunlar da başımızın tacıdır. Abdülkadir-i radıyallahu teala. Büyük zat. Fakat Nakşibend Hazretleri hafî zikri seçmiş, Gizli. <gülüyor> Rabbinize yalvararak ve gizli dua yapın. O gizlilikten almış onu. ayeti i Kerime'den almıştır. Sonra hayrul <gülüyor> zikril hafiyü zikrlenen hayırlısı gizli olandır hadis-i almış onu. Ezzikrul lile la tasma'uhu lhafazatu yaziidu ala zikril ladi tasma'uhu lhafazatu 70 du'fa. Meleklerin dahi duymadığı zikir, duydukları zikirden 70 kat üstündür. Bazı zikirler var melek de duymaz onu. Nasıl kalbin zikredin. Bir insan sadece kalben zikretse melek bilmez onu. Dilden söylese melek bilir ama kalbinde geçirdiğini melek bilmez i̇şte kalbin zikri hepsinden eftaldir 70 kadar eftal yani ne kadar gizlendikçe o kadar üstün oluyor kalbin zikri hani tefekkür insan düşünüyor ya Allah'ın büyüklüğünü ayetlerini o. zaten esas zikir odur zikrin yeri kalptir insan ağzından Allah Allah deçe kalbinden Allah deçe o, o zikretmiş olmaz gafil olur Ahmet Ahmet diye ağzından söylerken dilinden mehmedi kalbinden Mehmet'i düşünsen, kimi zikretmiş olursun? kalbinden düşündüğünü, dilinin söylediğini değil mesele kalbi zikrettirmek Rabbim cümlemizin kalbine zikir nasıl eylesin Çünkü kalp zikrederse dil zaten yolunu bulur ama dil zikretti mi kalp yolunu bulmayabilir kimileri dil alışkanlığı yapmıştır, zikir yapar gibi gözükür, kalbi boştur kalbinden onunla bununla uğraşır hiç zikir yok o helak olur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 Neden? İsim maksut değildir. İsmin sahibi maksattır. O ismin sahibini kalbinde taş bulunduracaksın ki ismini okuduğundan fayda göresin. Mevla'nın zatını kastedi. Şimdi on kere kelime-i okunuyor. Yalnız sabahla yatsıları açık sesli okumamızın sebebi hikmeti. Üstadımızın Üstadı Halil Alayhazdar Efendi Hazretleri buyururlardı ki bu nedendir? Nakşi tarikatı ile Kadiri tarikati arasında bir zıtlık gibi olmasın diye Çünkü i̇şte Kadiri tarikatı sesli yapıyor ya, Nakşi de hep gizli yapıyor 10 kere La ilahe illallah dedik Burada ne kadar cemaat var diyelim kadın erkek? 1000 kişi Hepsi 10 kere dediği vakit cemaatle beraber ne eder? 10.000 tevhid eder Sana desem otur 10.000 tevhid oku İki buçuk saat sürer. Bir saat bir çeyrek tutuyor, beş bin tanesi. En az Zını söylüyor. Daha yavaş okursan daha geç sürer. Ondan hızlı okuyamazsın, yanlış olur çünkü. Hesaplanmıştır. Bir saat bir çeyrekten aşağı, beş bin okunmuyor. Yani bin tanesi nereye geliyor? On beş dakikaya Geliyor. Yani yüz tanesi nereye geliyor? Bir buçuk dakikaya tekabül ediyor. Hesap yapılmıştır. Ondan aşağı okuyan, tevhidin bozması lazımdır. Yani çekecek yerlerini çekmezse ihlal etmiş olur bu sefer diyelim burada 10.000 bin okunmuş oluyor bu cemaat beraber okuduğu için her birine tek başına 10.000 bin okumuş kadar sevap yazıyor bu neyin bereketidir cemaatin bereketidir ne gibi diyelim Rasûlullah Efendimiz buyurdu ve sellem, Men kara suretel ihlâs Yani men kara kul huvallâhi had Elfe merretin Fakat işterâ nefsehu minel nâri Bin kere Kul huvallâhi had okuyan kişi Muhakkak ki canını Cehennemden satın almış olur Yani bir insan Bin kere kul huvallâhi had okusa canını cehennemden kurtardı garantisi var bir daha satmazsa tabi peki bin kule rahat oku desem sana ne kadar da okursun saatler süre e bir cemaat bir araya gelsek onlardan yirmi şerden bölüşsek beş on dakikada okuruz değil mi bin tane? okuruz o zaman ne olmuş olur o cemaatin her biri bin tane tek başına okumuş gibi hepsi cehennemden azat olur işte hat-ı şerif okunduğu zaman o da tarikat değildir, tarikatçilerin sünnetidir. O hat-ı şerifte de ne oluyor? Sayılarla efendim dağıtılıyor. Bin ihlâs bir, bir anda okumuş oluyor. Salâten <tüntürör> tüncînâ <tüntür> Bin bir kere ne niyetle okunsa hasıl olur. E, bin, bin, kere, bin bir kere bir kişi okumak kalksa saatler alır. Cemaatla bölüşülse elli şer yüzer. Kısa zamanda okunmuş olur, o maksat hasıl olur.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 Kur'an okuyun zaman festa'id billah. Allah'a sığın şeytandan işte. Esta'id söyle, auzu Şimdi la ilahe illallah nedir? Zikirdir. Aynı zamanda nedir? Ayettir. Okuduğu madicel ile de işte sureyi kıtal der, sureyi Muhammed de diyorsunuz onda iki ismi var. Mevla Habibin Ebre diyor. Habibim bil ki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 ama ezberinden Kur'an okuyabilir mi abdestsiz okur peki cünüp olsa kuşul icabetse kadın hayız olsa nifas olsa o hallerinde Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi okuyamaz tutamaz mı? efendim ve okuyamaz dinleyebilir mi dinler okunsa dinler kendi okuyamaz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 Rasulullah Efendimiz buyurdu, Sübhanallah ve elhamdülillah ve ilahe illallah ve Allah ekber. Bu tesbih, ham tevhid, tekbir var. Bu öyle bir zikirdir ki, bundan cünüp de müstehni kalamaz. Yani insan cünüp de olsa bu zikre devam etmelidir. Çünkü zikirsiz bir an geçirmemelidir. İnsan öyle bir hal olur ki cünüpken de ölüm bile gelebilir. Zikirsiz mi ölecek? Tevhidsiz mi ölecek? Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama elini uzattı, musabaha yapacak, sahabe-i kiramdan birisi elini çekti. Efendim size niye çekiyorsun elini, musafağa yapamıyorsun? Dedi ya cünübüm şu anda, senden de yapamıyorum. Efendimiz size buyurdu, innel mü'mine Mü'min pis olmaz dedi, ver elini. <gülüyor> musafağa yapalım, ne var cünüb sen yani, musafağa yapılmaz Mü'min pis olmaz. Ama Kur'an okuyamazsın. Ayet okuyamazsın, namaz kılamaz, ayrı dağılır. Ve lakin zikir yaparsın. İnsan diyelim,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 gece kalkar teheccüdde gusleder teheccüd bazı teheccüden sonra da efendim gusül icabetseydi etseydi sallallahu aleyhi ve sellem teheccüden sonra da olabilir yine bir miktar yatsaydı sabah namazından evvel kalkar kusleder, namaza çıkardı mesele nedir sabah namazını kaçırmamak güneşi üzerine tortma var mesele bu ama tabi hemen gusledilse olur. Yine de gusletmekten aciz ise insan bir abdest alsa iyi olur. Yani gusledemeyecekse yoksa abdestli yat. Resulullah (sav) diyor, "Sizin birinizin eee cünüpken abdestsiz uyumasını sevmem. Neden? Olur ki öleceğini nice araslar Cebrail aleyhisselam cenazesine gelmez." Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki Bu hadis-i şerif delalete diyor ki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 Estağfirullah niçin söyleniyor? Kur'an'a başlamak için ne uy diye başlıyoruz neden? Ayet başıdır diye başlıyoruz La ilahe illallah Bunun sebebi hikmeti nedir biliyor musunuz? Bu La ilahe illallah'ı Ayet olarak okuyalım diye Yani Ayet olsun ki neden? Yan gelirimiz olsun Yan gelirimiz olsun ne demek? Yani sevabımız fazla olsun Zaten zikir yapıyoruz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 o bir harca karşılık onun için ne var? Bir hasene var. Hasene ne demek? Sevap. hasene hasenetu bi Bir hasene ne kadardır? Allah indinde 10 mislidir. Yani Mevla sevaplarda ne veriyor? Bire 10 veriyor. Şimdi bir harbiye ne alıyor 10 sevap. La akulu ben demiyorum. Elif lam mim harfun. Yani elif lam mim okuyoruz ya o bir harftir sanmayın. Belekun ben ne diyorum? Resulullah efendi buyuruyor Elif harfun, velam harfun ve mim harfun. Elif lam mim kaçar? Harf? 3 harftir. Tabii bu üç harf de ne itibariyle? Yazılış itibariyle Yani yazılışta ne görülüyor? Üç harf görülüyor. Ama okunuşta ne okunuyor? Elif 3 arpa okunuyor Lam 3 arpa okunuyor Mim 3 arpa okunuyor Ne etti peki? 90 Yani elif, lam, mim diyen ne aldı? 90 hasene Allah Allah Düşünün Yarın ahirette öyle olacak ki Mevla kulunun terazide günahını sevabını tarttığı vakitte sevabı günaha denk gelecek ne o fazla ne bu eksik. Mevla okullana buyuracak ben buyurdum ki فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُلٰهُمْ Sevabı ağır gelenler felaha erdi. Yani cennete girecek. Senin bu durumda sevabın günahı ne geldi? Eşit geldi. Onun için sen şimdi cenneti hak etmedin. Ne olacak? Bir sevab bulsan sağ tarafa koyabilecek bir tane hasene ne yaptırır? Sevabını ağır bastırır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 içmez içirir dünyada ama orada ne yapıyor e benim de açığım var ben sana nereden vereyim adam o kadar dolanacak dolaşacak bir hasene bulamayacak ve Mevla'nın üzerine boynu bükük gelecek Mevla soracak bulamadım bulamadım ya e senin benim yolumda bir ahiret kardeşin yok muydu vardı e Anam babam vermedikten sonra o verir mi bir de ona sor bakalım gelecek neyse Mevla orada milyonlar deniz, milyarlar, trilyonlar içerisinde anında buluşturacak adamı istediğiyle. İşte inşallah biz böyle bu yolda ahiret kardeşi olmuşuz, orada birbirine şefaat edeceğiz. Birbirini görecek, selam verecek, hacı amca sarılacak, kucaklaşacak neyse. Kardeşim, ben bir haseneye muhtaç oldum. Tek bir hasene bulamazsam cennete gideceğim ya. Bu sevabımı fazla edememişim. Evdeki hesap çarşıya uyar mı? Sen zannediyorsun buradan çok kazandım. Bir de gidersin ahirette.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 o da muhtacı damar. İkimiz de cehenneme gitmekten sonra, O beni cennete yolladı. O sen kerimsin. Mevla buyuracak. O kulum cehenneme girme tehlikesini göze alarak bu kadar sevaba muhtaciken seni kendisine tercih etti de benim gibi zengin Allah'a yakışır mı onu cehenneme yollayayım? Hadi tut kardeşin elinden ikiniz de gidin cennete. Bak. Kıssadan çok hisseler var. Hangisini alabilirseniz. Alabileceğiniz kadar alın da. Demek istediğim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 ağzını açıyorsun, gözünü yumuyorsun, kaldırım mühendisliğini geziyorsun, film seyrediyorsun ahiretine git bir hasen'i ara kazan işte burada e nailik etme fazla mal göz mü çıkarıyor? fazla sevap göz mü çıkarır? olsun fazla dursun kenarda takılıyorum millete, fazla gelirse bana verirsiniz diyorum, gülüyorlar Ulan benden kaçarsınız bu adam bizden hak alırsınız diye herkes birbirinden kaçıracak Allah buyuruyor Celle Celaluhu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 15 harfte ne alırsın? 150 hasene. E 10 kere tekrarlasan 1500. E 10 bin kere tekrarladım dedi. 15 milyon. Hasene. Düşün. Şu cemaatın her birine nasip oluyor inşallah. Mahrum olan olmaz mı? İznillah. Humul kau. Abim, Onlar benim dostlarımdır, zikreden kullarımdır. Onlarla oturan mahrum olmaz buyuruyor Allah'a Hadice Hadisi kutsi, burada boş yok. Toptan pazar vursun. Kim girerse nasibini alacak. Yeter ki iman olsun. E bu durumda, şimdi bu tevhidi ayet niyetiyle tekrarlamak için es başlıyoruz. Ta'leven nehu diye başlıyoruz. Tevhidi on kere okuyoruz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 الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد إياك ونستعينه للصراط ونستقل صراط أنا عبد عليهم غير المغضوب عليهم للضار الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أظهرهم صلعا you are know. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa orada Allah'ın evi olur Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi olur. Kelime-i Tevhid'in fazileti neye bağlıdır? Talim ve tecvid üzere mehariz-i hurufa edilmesine bağlıdır. Hiç olmazsa, siz efendim hafız olacak haliniz yok, bu, bu yaştan sonra e, talim, tecvid ve çoğun tam okuyacak haliniz yok ise kelime-i olmazsa öğrenmek lazım. Bak, la derken la'yı çekeceğiz. En az bir elif, 4-5 elife kadar yolu var. İlah derken o ilahenin lasını bir elif çekeceğiz. He derken göbekten çıkaracağız. Hâ değil, hı değil yani boğaza takmayacağız. He göbekten gelecek. İllallah derken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 La ilahe illallah bunu doğru okuyacaksın kainatın efendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem men gâle la ilahe illallah ve meddehâ hedemetle ve erba'te alâ fimmine'l kebâirî kim la ilahe illallahı talim ve tecvizleri okur la'yı çeker yani çekilecek yerine riad eder meddine yani harflerine o bir kelimeyi devir, o kişi için dört bin tane büyük günahını siler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 Ne buyurdu Hadîs-i kutsiye Rabbul İzzet? Lenne's semavat es-seb'a amireun geyri vel eradin es-seb'a amireun geyri vud'na fi kefe la ilahe illa fi kefe lamalet bihi la ilahe Eğer 7 kat gökler içindekilerle beraber ben hariç, 7 kat yerler içindekilerle beraber ben haric. Hepsi terazinin bir kefesinde konsolar.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 Evet. öyle ala raza kitabuna bil hak. İşte bizim kitabımız size doğruyu söyleyecek. Amel defterinize yazmışız. İnna kunnena nensen Biz sizin yaptıklarınızı yazıyorduk. Siz de zannediyorsunuz ki kayboluyor. Kaybolmu? Küçük büyük bir şey kalmamış Hepsi o gün o kitapta görülecek. Allah gücümüzü hak ilesin. Bize yardım eylesin. Asiler günahkarlar tiril tiril titriyecek defterlerini görünce ne yazdırdıysan onu yazdılar kimseye zulmetmek yok adamın dosyaları önüne açılacak hepsi sol tarafa sol tarafa sol tarafa sol taraf şaha kalkmış sağ taraf aşağı basmış bir tane bir şey yok ameli yok ki hayırı yok az çok az onlarla da cennete mi gidebilecekti sevap tarafı hiçbir şey yok ümidi kesmiş yani zaten ben bu vaziyette cehennemi boyladım da, bu ne olacak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 o sağ taraf bir kalktı havaya taştı sevaplar sol tarafında aşağı melekler de şaşırılan bu adam neydi bu kağıtta ne yapmış da geldi buraya bir de bakarlar ne yazıyor onda la ilahe illallah tek tanesi bu işi görüyor ya bu iman kelimesi bu eftalu zikri zikirlerin en üstünü la ilahe illallah ondan üstün zikir yok اَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ اَنَا وَالنَّب۪يُّونَ Benim ve benden evvel geçmiş bütün peygamberlerin söylediği dua ve zikirlerin en üstünü, kelime-i tevhid ki ondan üstün bir zikir hiçbir peygamber de yapmamış. İşte elhamdülillah bize nasip oluyor. مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ دَخَلَ Son sözü, Tevhid olan cennete girdi. Maşallah Efendimiz müjdeliyor. Son söz. Şimdi okuyoruz ama Allah'ım son nefeste de nasip eyleye. Sonra bir de engel koyarlar adama dedirtmezler ha. Orası da var Mevla'yı gazaplandırmaya gelmez. Bak adam Malik İbni Diner Hazretleri komşusuna gitti ölüm döşeğinde ziyarete baktı morarmış bozarmış tamarları şişmiş. Ya bu ne hal? Başladığı yanda tevhid okumayın. لَقِّنُوا مَوْتَعَكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا illallah. Rasulullah Efendimiz buyuruyor, öleceklerinize tevhid telkin edin. Ne demek? Sesli sesli okuyun, ölüm döşene yatan adam da duysun da alsın. Yani onu tabii hali hayatında okuyanlardansa, inananlardansa Rabbim nasip eder. Hatırlamak için vesile olacaktır. Sesli sesli okuyun ama adamı zorlamayın zaten can havliyle komadadır ayılır ayılmaz senden çünkü tevk, la ilahe söyle o da kalkar der ki demiyorum falan. kafir olur onun için zorlamaya gelmez adamı gavur yollarsın sesli oku o duysun nasip olursa olur la ilahe illallah okuyorum diyor adam diyor bana ki onu bana söyletmiyorlar diyor komada olsa komaya girmeden ki haline itibar edilir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 Girdim içeri limde baktım. Hali iyi değil. İnsan son nefesinde belli olur. Tipinden anlarsın yüzünden yani. Bakın, sipsi ya. Moran çıkar böyle şiddetli bir hal. Başladım la ilahe illallahu okuma sesli sesli duysun da okusun. Bir de demesin mi ki? Ya aghi hadi kelimetun kad ile beyni ve beyna. Ey gidi kardeşim dedi. O kelimeyle benim arama engel soktular. Dedim sen ne diyorsun ya?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 gösteriş desinler. Allah'a muhafaz etsin hepimizi. İşimiz zor. Ne haldeyiz? Mevla ile aramızdadır o. Kimse bilmez onu. Onun için bu la la la son söz yapabilmek için hayatın boyu okumak lazım. Ve kalbe yerleştirmek lazım. ve dile yerleştirmek lazım. Niçin? Nakşi tarikatinde günde beş bindir ekalli salike. En az beş bin kere okuyoruz onu günde. En az. E hocalarını hani beş bin kere okudu mu canın çıkar. Lan canın Allah diyerek çıksın. Ne olacak? 5000 bin keresitte de bir saat biterek. Sen 5 saattırdır ediyorsun. Ben seni bilmiyor muyum? Sen gıybet dedikoduları bırak, fuzuli lafları bırak, programları bırak. 50 bin çekemezsin. Vaktin bol. Ama fuzuli işler müdürlüğü yapıyorsun. Efendiler, Evliyaullah nasılıldı? halil Nurullah Rullah İzgahamî Hazretleri. Meşayihimizden tekke'de yatan. Her gece 70 bin kelime tevhid, 700 Kur'an okumadan namaza çıkmazdı sabah. Ali Rıza Fesat dedi, efendi babamızın şeyhi, bandırmada yatar tekkede. Her gece 50.000 bin tevin, e bunlar uyumuyor muydu? Yedi cüzde Kur'an. E uyumuyor muydu? E uyumuyordu tabi be, senin gibi uyuyanı nasip olur mu böyle şeyler, uyumuyordu. onların kısa zamanda mevlane veriyor? Bereket veriyor İmam-ı Azam. rahim iki rekatta Kur'an'ı hatmetti Kabe'nin içinde. Hz. Osman bir rekatta hatmetmiştir. Bunlara akıl eder mi? Bereket ayrı bir dava. Adama 10 saatte 100 tane çekemez. Bereketsiz. Ama bu manevi bir iş. Mevla dostlarına lütfetmiş. E biz de alışalım, biz de çalışalım. Zorluktan sonra kolaylık var. Zorlanmadan yok. Seceallahu ve adai üsrin Açacak kapıyı. Ama oturup okumuyorsun ki. 100 tane çekici patlıyorsun ya. 500 tane çek dışarı kaçarsın. Niye? La ilahe illallah. Bunu diline yerleştirmezsen bu son nefeste nasip olur mu? Herif ölecek.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 talebelliklerimizde falan he yaşlı mübarek zatlar diller hiç konuşmuyordu ama devamlı ıslak yaş zikirler efdalul a'mal en demu dele zanku rabbu min zikrillah tehab amellerin en üstünü ölürken dilin Allah'ın zikriyle ıslak olarak ölmendir bu kime nasibtir dili zikirle ıslak yaşayanlara öbürlene değil onun için Osman Efendi son sözü tevhid olan, dikkatinizi çekerim. O son sözümüz tevhid olsun için, ömür boyu sözümüz tevhid olsun inşallah. Başka çare yok. Mevlana Cami Hazretleri, büyük zat buyuruyor ki, bir insan diyor, 104 kitabı yutsa, Allami Can olsa, Hafız Hoca olsa, bütün ilimleri bilse, ama zikir ehli olmasa, ölüm döşeğinde son nefesinde girdiği komada hafızasından bütün bildikleri silinir.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 çünkü ilim zikri emrediyor Kur'an sünnet zikri emrediyor ilmiyle amel etmeyene ilmi menfaat vermez Resulullah Efendimiz diyor Allahümme ünlükemin fa faydasız ilimden sana sığınır amel edilmeyen ilim sahibine vemal hidayeti artırmayan ilim Allah'tan sahibini uzaklaştırır başka bir şey yaramar Rabbim cümlemizi bildiklerimizle amele muvaffak eylesin ki amel etmezsek bildikçe okudukça dinledikçe Allah'tan uzaklaşmamız artar Allah muhafaza etsin Dinlediğinden amel edeceksin bir şey duydun mu yapacaksın ben hmm? <gülüyor> kul la ilahe illallah mümkünen biha dakhal el cennet tevhid şüphesiz inanarak okuyan cennete gider. Elhamdülillah şüphemiz yok. La ilahe hiç ibadete layık yok. La mabude. He.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 Çünkü La ilahe illallah sözünü ne yaptın? Bozdun. La ilahe illallah okuyan adam bütün Amentü'ye inandım demektir. Yoksa sen birini inkar ettin yetmiş bin çek günde. Hava ne alırsın? O ayrı bir dava. İman ile okuyacak. Şüphesiz de zerre kadar şüphe 20. asrına kısas tevri geçmiştir. Yok hırsızın kolu mu kesilir? Yok efendim miras taksiminde böyle mi edilir? Şimdi? şeriatın Allah'ın bir emriyle karşı gelse la ilahe illallah bozmuştur. İstediği kadar okusun imanı yok. İnanarak okuyacağım. Men gâle la ilahe illallah muhlisan dehalel cennet buyuruyor. İhlas ile okuyan cennete gir. Dediler ya Resulallah ve ma ihlasuha tevhidin ihlası nasıl olur? Herkes okuyor işte beraber okuduk. Bunu ihlaslı ihlassız kimsenin farkı yok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 Resulullah Efendimiz şart koştu ki, ihlas ile okuyan cennete girdi. Yani o kadar da beleş cennet yok zannettiğimiz gibi yani, ha Şartlar var. Rabbim ifaya muvaffak eylesin. Onun için, şimdi, bu kelime-i tevhidi, dilimizle ikrar ediyoruz, elhamdülillah. Kalbimizle de tasdik ediyoruz elhamdülillah. Ve zerre kadar da şüphe etmiyoruz elhamdülillah. Bir de, talim tecvid üzere düzgün okursak, ve her namazdan sonra en az 10 kere, Ders vereyim size, 5000 kere yapamaz diye ödünüz koptu. 10 ee, kere okuyamaz mısınız? Her namazdan sonra, he? 10 kere okursunuz, zor mu? Onuncu da Muhammedu Rasulullah sallallahu aleyhi ve ee, bundan kolay bir şey var mı ya? Evet. Bununla beraber her beş vakitten sonra yapamasanız bu zikirleri.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 İnşallah beş vakit bu devam etmekle beraber yalnız salavat-ı şerifeleri okuduğumuz beraber mesela peygamberlerin salavatını çoğunuz dedim size okuyamıyorsunuz ezberinizde yok okurken de harfleri yanlış çıkarıyorsunuz bi adedi Gülli daim ve devamin falan yanlışlık gibi. daim ve mesela var mıdır, mim midir karıştırıyorsunuz çünkü yazıda görmeyince kulak dolgunluğuyla okumalar yanlış olur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 hamdolsun zikretmişim diyenlerden eylesin. Kimisi yaptığına memnun olacak, kimisi pisman olacak. Onun için inşallah ölüm bizi uyandırmadan Allah'ım uyandırsın diye dua edelim ve bu nefesleri bu saatleri tevhid ile zikirle geçirelim inşallah. Bunu tembih etmiş olalım. Başladık buna. Biz burada on beşte bir devam ederiz beraber. Faziletinden anlattım size. İnşallah ondan sonra da siz kendiniz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 آمين دي عند الله <سؤال> نجزن الأرض وحمدنا آمين وما قرب إليها من قول ما من النار وما قرب إليها من قول الله منا أنسلك نبيك محمد صلى الله تعالى على عجل نحمده بك من محمد صلى الله تعالى عجل ما المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âliye sahibi elma'în. Selâmin aleyhi mürselîmin elhamdülillâ rabbil âlim. Ya Rabbi! Şuradaki cemaatimiz, kadın erkek ne hayırlı dilekleri varsa o hayırlı muratlarıyla döndür Ya Rabbi! Boş döndürme Ya Rabbi! Çıkmadan katbed şey âl-ü mâsenat, olarak kalkın, günahlarınızı sevaba döndürdüm nidasıyla müşerref eyle Ya Rabbi. Zikir meclislerinin bütün faziletlerine nail ve mazhar Ya Rabbi! İçimizdeki hastalara, hastalara ve bize dua ısmarlayan hastalara acil şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle, borçlarımıza Ya Rabbi borç yüzünden faize, günaha, gıybete, yalana düşmekten muhafaza eyle. Ve Ya Rabbi ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Ve fakir kullandığı helalinden, hazine-i gıyminden, rızıklarını ihsan eyle. Türkiye'ye yeniden İslami bir nizam, Kur'anî bir düzen nasip eyle. Ya Rabbi sen fazl yeniden tevhid bayrağımızı dalgalandırarak, Türk milletin İslam alemine bayraktar eyle. Devlet-i aliyemizi lütfen iade eyle Ya Rabbi. Amin diyen dillerin ne arca himminden eyle. Şu yola gelen ayaklara cehennem ateşi değdirme Ya Canlarımızı habibine, komşu eyle, şefaatlerine, mazhar eyle, şikâyetlerine emin eyle. Ya Rabbi! Bu yolda yaşadığımız müddetçe bu yola aşkımızı artır Ya Rabbi! Tembellikten kurtar Ya Rabbi! Zikir ehli eyle Ya Rabbi! Şükrümüzü ilham eyle Ya Rabbi! Ya Rabbi sen fazl-ı dünya ahiret dostlarınla, yaşat dostlarınla, al dostlarınla, haşr eyle Ya Rabbi! Amin! Bi hurmet tahâ ve yâsîn Bi hurmetin nebî'il emîn Sallâllâhu teâlâ alâ seyyilnâ ve hûmâdû ve alâ âlâ âlâ sâhâbîl-mâ'înâ tâyîbînâ tâhirîn Selâmün aleyhîmürselîmülhamdülâ âlemîn Allah hayırlarımızı da defteri kapanmayan dostlarına ilhak eylesin. Yaşadığı müddetçe amel-i sali'ne meşgul olup, öldükten sonra da mahzer sefahına kadar hesap açtıran uyanıklar zümresine ilhak eylesin. Amin. Selamün aleyhi mürselîn ve elhamdülâ rabbil âlemîn. İlâşe Rab'in nebîm aleyhi ve sallamın şâhîm aleyhi ve müslimîn ve ammâdnâ ammâdnâ ammâd El-Fâtiha. Evlat diyor ki, ben niye için Peygamber gönderdim?